Allahü Aalaküm, Alhamdulillahü bila alamin, şeyler hakkında bab. Al imamu faziletli olanı seçmişlerdir. O hadiste üç kişi vardır. miskin yakınındadırlar. Yevmel kıyamet gününde. Kusban nedir? Kusban, tepe. Kusban mesela böyle kumları falan bir araya topladığın zaman böyle kum tepeci oluşturuyorsun ya ondan yükseklik. Ona kusban deniliyor. Yani miskin hani miski ona benzetsek ya onlar e, misk'in çevresindedirler veya bu da aynı misk odur zaten onlar da onun şeyindedirler üzerindedirler Raculun bir adam emmen kavmen fahum bihi radun bir iman olmuştur, o kavm ondan razı olmuştur el hadis ve fil hadis el ahire başka bir hadis ise enne lehu onun için vardır emme lehu min el ecri misl ecri men sadda khalfuhu ona onun arkasında namaz kılmak kimseler erici gibi ecir vardır. Burada, bu kısımda bize şimdi neyi anlatmış oldu? Yani önce e, imama namazda yapabilecekleri babı dedi. Buradan kasıt nedir? Kastettiği şey şudur. Yani bir imama namazda neleri yapmak meşrudur ve onun hakkında neleri yapması gerekir. Bab bunun için akdedilmiş olan bir bab. Sonra konu imametle alakalı olduğu için girişte tekrardan bize imametin büyük bir mesuliyet olduğunu ve imametin faziletini hatırlattı. İmametin faziletiyle e, alakalı olaraktan bir hadis zikretti en başta. Bu hadis zayıf bir hadis. Yani سَلَاسَةٌ عَلَى كُثُبًا نِمِسْكِ يَوْمَ kıyame Hadisi zayıf olan bir e, hadis. Tabi e, bir hadisin zayıf olması e, ile bir hadis zayıf olduğunda onunla mutlak amel edilir mi yoksa edilmez mi? Tamam. Bazı alimler edilebilir, bazı alimler edilmez demişler. Çünkü say hadisler varken edilmeyeceğini söylemişler. İmam Bukhari tamam. gibi. Bazı alimler edilebilir ama şartı... İmam Bukhari gibi değil. İmam Bukhari'ye nispet edilen... Çünkü bunlar dedenler de var. İmam Bukhari bu görüşte değil diyenler de var. Evet. Bazı alimler edilebilir ama şartı getirmişlerdir. E, şartı ise bunlar faziletle ilgili e, olan şeylerde kabul edilebilir. Hı -hı. Ve bu isla, şeriatın e, bir... O zaman şöyle diyelim. diye üç tane görüş var. Ee, zayıf hadise mutlak olarak amel edilmez. Değil mi? İmam Bukhari'ye nispet edilen, İmam Müslüme, İbn Hazma vesaire nispet edilen e, görüş böyle. İkinci, mutlak olarak zayıf hadisle itikat olmama kaydıyla tabii. Mutlak olarak zayıf hadisle amel edilebilir e, demişler. Üçüncüsü, zayıf hadisle belli şartlar altında amel edilir. Bir, فَضَائِلُ babında olacak Yani hüküm olmayacak, itikat olmayacak. Amellerin faziletini anlatacak. İki, herhangi bir şer'i aslının altında münderiç olacak. Değil mi yani? Onun bir aslı olacak şeriatı öyle. Yeni bir şey getirmeyecek yani. Değil mi? Üç, yapan onu yaparken onun subutuna itikat etmeyecek. Yani o hadismiş gibi onunla muamele etmeyecek dedik. Belki de ya tadaif ve tasih iştihadidir dedik. Kitabın yazarına göre belki hadis sahihtir. Kendi iştihadına göre. Değil mi? veyahutta zayıftır ama fazayülle amel olduğu için belki de ondan dolayı kendisiyle ne yapmıştır? Kendisiyle istişat etmiş olabilir. Lakin imametin faziletine gelince imametin faziletli olduğunun en büyük delili nedir? Peygamberin ve peygamberin dört tane halifesinin yani en faziletli olan insanların imamet görevini kendileri olduğu zaman başkasına bırakmamalarıdır. Öyle değil mi? Çünkü onlar ancak amellerin en faziletli olanlarını yapmaya çalışanlardır. Onların imanları, en yüce, en yüksek iman olduğu için e, imanlarını taalluk ettiği salih ameller de en faziletli olan salih amellerdir. Bu birincisi. İkincisi, <gülüyor> imametin faziletine dair burada zikretmiş olduğu şey. Hakeza imamete seçim yapılırken de Peygamber vesselam her zaman efdal olanı takdim etmiştir. Öyle değil mi? يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ Diyen hadiste, İmam Müslim'de geçen, gördüğümüz. Orada da anlamışızdır ki biz, yani imamete tercih edilen olan kişi nedir? Her zaman efdalden başlar, sona doğru gider. Üçüncüsü, imamın yaptığı fiil, etken fiil konumunda olduğundan dolayı onunla amel edenlerin hepsi kıyamet gününe kadar onların ecri de imama nedir? Ecri de imama gelir. Ameller iki türlüdür değil mi? Bir yaparsın, ecrini alırsın biter. Doğru mudur? Bir de ameller vardır. Sen onu başlatırsın, onu yaparsın, önce olursun. Ondan sonra onu her yapan onun ecri de sana ne yapar? Onun ecri de sana gelir. İşte imamlık da böyle bir şeydir ee, diyor. Evet. وَمَنْ alime مِنْ نَفْسِهِ الْكِفَائَةَ Kim kendi neslinde yeterli olduğunu bilirse فَلَمْ مَانِعَ Onun için mani yoktur. مُنْ طَلَبِهِ لِلْإِمَامَةٍ etmesi için bir mani yoktur. Fakat, خَالَ اَحْضُ سَحَابَةِ لِنَبِي Sallallahu aleyhi ve sellem Sahabelerden biri nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki اِجْعَلْنِ اِمَانَ قَوْمِ Kâlet dedi ki Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, ''Entel imamuhum, sen onların imamısın. Vaktedi bi'ed'afihim, onların zayıflarını gözet. Ve yeşfedû...'' Ne demek vaktedi bi'ed'afihim? Yani manası ne demek? Akhalun zayıfmanı kimseler olumda. Onların hallerini gözet yani değil mi? Hani uzatma, namaz çok uzun kılma, zayıf olanların arkanda olduğunu bil, onların halini gözet. Evet. Ve yeşfedû bilverike yapıyor bu anlatmış olduğu kısımda niye böyle bir konuya giriş yaptı şundan dolayı Çünkü İslam genel olarak genel olarak görev talep edilmesini hoş karşılamamıştır Değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Biz bu işi onu talep edene vermeyiz. Yani emirliği, komutanlığı, görevi onu talep edene vermeyiz. Niye? Çünkü e, talep edilen, yani insanların kendisini istediği görevler genelde insanların dünyalığına çıkar getiren veyahut da insanların dünyasına faydalı olan işler. Öyle değil mi? Bir insan eğer bunu istiyorsa yani şiddetli bir şekilde bunu arzu ediyorsa hırs'tan dolayı olabilir. Öyle mi? Dünyalık bir çıkar elde etmekten dolayı e, olabilir. İslam bunu bildiği için e, genel itibariyle görev talep etmeyi hoş karşılamamıştır. Görev talep etmeyi hoş karşılamamıştır. Lakin bu mutlak olarak değildir. Yani mutlak. Her türlü görev talep etmek haramdır veya her türlü görev talep etmek yanlıştır. İslam'da böyle değildir. Mesela bunun en bize örneğini ilk başta kim göstermiş peygamberlerden? Yusuf aleyhisselam göstermiş. Öyle değil mi? Bakmış ki İnsanlar bir kıtlık dönemi yaşıyorlar ve zaten başta olan insanlar Allah korkusu olmayan küfür ehli insanlar olduğu için öyle zayıfları gözetelim, mal saklayalım hani böyle düşüncede olan insanlar der. Ne demiş? Demiş ki İce anni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Bak sebebini de söylemiş. Beni bu Maliye Bakanlığı'nın başına getir, hazinelerin başına getir. Çünkü inni hafizun yani ben hafize hani böyle saçıp savuracak olan, dağıtacak olan değilim yani. İki alimun yani ben bu işten anlayanım diyor Hz. Yusuf. Ve bu imameti ne yapıyor? Talep ediyor. Hakeze sahabe diyelim ki kendi kavminin içerisinde imameti yerine getirebilecek olan bir adam olmadığı için peygamber, kendi de gelmiş peygamberden bir şeyler öğrenmiş. Diyor ki Allah'a Resulü Beni ic'alni imame kavmi diyor mesela. Hakeze mesela muttakiler nasıl dua ediyorlar? Ellezine yekulna rabbena heblena min azvajina ve zürriyatina kurrata a'yunin Ey Rabbimiz bize zürriyetimizden zevcelerimizden bize koru, yani göz aydınlığı hibet Bize göz aydınlığı ver. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama Ve bizi imamlara ne yap? Bizi imam olanlara, e, müttaki olanlara estağfurullah, imam tayin et. Demek ki İslam ne diyeceğiz o zaman? Genel olarak bir görevi talep etmeyi, bir göreve talip olmayı hoş karşılamamıştır. Sebebi? Çünkü genelde talep edilmeye müsait olan görevler, insanın dünyalık çıkarını, hasedini, makam, mevki makam sevgisine delalet ediyor olabilir diye İslam hoş karşılanmamıştır. Çünkü bunlar sahibini helaka götürür. Öyle değil mi? Ama bu mutlak olarak görev talep edilmez anlamına gelmez. Eğer bir ortamda insan o görevi en iyi kendinin yapacağını görüyorsa, İslam'a ve Müslümanlara faydalı olacağını, Allah Azze ve Celle'nin daha çok razı olacağını görüyorsa, elbette ki o görevi talep edilir. İmamlık da bunlardan bir tanesidir. Öyle değil mi? İmamlık da bunlardan bir tanesidir. Mesela örnek veriyorum. Farz edelim diyelim İslam devletinde yaşıyoruz hepimiz. Bir bölge var. Ee, i̇nsanlar böyle cahil, bilgisiz, bidat da çok yayılmış o insanların arasında. Senin gidip veliyle de beni oraya imam yap demen güzel bir şeydir. Tevhidi bilen, sünneti bilen, insanlara ihya edecek olan birinin gidip mesela böyle bir talepte bulunması nedir? Böyle bir talepte bulunması şeydir. eftarlandır Ama yapacak olan biri varsa değil mi? İnsan kendi nefsinin terbiyesi açısından, kendindeki hırsı, makam sevgisini vesaire öldürmek e açısından insanın göreve talip olmaması nedir? En efdar olandır zaten bu tip durumlarda. İslam göreve talip olmayı da hoş karşılamamış. Evet, devam edelim. <gülüyor> Yok. En yehtemme bişe'niha onun konumuna değil mi? Ha, ha burada nereye dönüyor? İmamete dönüyor. Değil mi? İmametin durumuna önem göstermesi gerekir. <gülüyor> o zaman ve en Ha, yanın üzerine fetha açığa çıkardı, değil mi? Ve <gülüyor> en o zaman ve yuqaddiruzurufhum dedi miysen başına sokacağız o zaman ve yurae değil mi demek ki va vav istinafiyedir atfe de ve yurae halatül mu'minene ve yuqaddiruzurufhum ve yetecennebu ihracehum zuruf o da hal demek yani onların hallerini durumlarını e, takdir etmelidir değil mi dün mesela örnek verdik buna yani alışveriş merkezinde imamlık yapan bir adamla mescidin de itikafta imamlık yapan bir adam aynı değil iki durumun haline yapması lazım gözetmesi lazım İhraç, sıkıntıya sokmak demek. Ahraç, sıkıntı demek. ahraca sıkıntıya sokmak. Yani onları sıkıntıya sokmaktan tecennüp etmesi gerekir. Kaçınması gerekir. <gülüyor> فَلْيُطَوْوِلْ Tale olsa ne olur? Lazım olur. Değil mi? Tale olsa. Tavvele olsa müteaddi olur. فَلْيُطَوْوِلْ مَا شَاءَ Dilediği kadar o namazı uzatsın. Müneffirinesinin içerisinde nefret ettirenler vardır. Fe'eyyuhum emmel nâse, ne kim insanlara iman olursa, fel yücevmin fel yüvecciz. Fel yûciz. Fel yûciz. Değil mi? Onu kısaltsın. Fe'il mefihim edda'ife, onun içerisinde, onların içerisinde zayıf olanlardır. Ve kebira, yaşlı olanlardır. Ve delhâgeti, ihtiyaz zayıf olanlardır. Şimdi bu iki tane hadis normalde, bunun bir tanesinin varit olmasının sebebi nedir? Muaz'ın Değil mi? insanlara namaz kıldırırken, namazı çok fazla uzatması ve bir tane gencin de namazı terk etmesi. Yani bakıyor artık arkasında namaz kılacak gibi değil, o da namazı terk ediyor. Peygamber vesselam da ne yapıyor? Muaz'ı uyarıyor. Diyor ki efettan ente ya muaz'' Yani sen insanları fitneye mi düşürmek istiyorsun ee, diye. Demek ki burada biz hemen neyi anlıyoruz? Asıl olan imamette me'mumun halini gözetmektir. Yani asıl olan imamın takvası, Veyahut da asıl olan imamın gücü, kudreti değildir. Asıl olan nedir? Asıl olan arkada duranların e, durumudur. Arkada duranların durumu neye müsaitse imamın ona göre yapması lazım. Ve Peygamberimiz bunun sebebini de nasıl açıklamış? Çok güzel açıklamış. Değil mi? ''Uzun namaz kılmak mı istiyorsunuz?'' diyor. Kendi başınıza uzun namaz kılın. Yani senin gücün uzun namaz yetmeye, kılmaya yetiyorsa arkandakileri sıkıntıya sokma. Sen onlara hafif namaz kıldır. Güçleri yetince ama sen tek namaz kaldığın zaman sen onlara, sen istediğin kadar فَلْيُوتَوْوِ <gülüyor> maşa Dilediği kadar ne yapabilir? O namazı uzatabilir, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman biz burada diyeceğiz, birinci imam olanın dikkat etmesi gereken birinci kaide nedir? Birinci kaide asıl olanın kendisi değil, arkasında namaza duranların olduğunu bilmesidir. Delili nedir? Birincisi Muaz'ın, ikincisi de Ebu Hureyre'nin hadisidir. Tamam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkada zayıfın, Yaşlının ve hastanın olabileceğini söylemesidir. Evet, şimdi ikinci bir meseleye geçeceğiz. Şimdi bu defa şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hafifliğin ölçüsü nedir peki? Değil mi? Bu birinci meseledir. Hafif olsun başkalarına kıldırırken. Tabi hemen bir soru sorabiliriz. Peki hafifliğin ölçüsü e, nedir? Mesela öyle imam var ki yedi dakikada teravih kılıyor. Öyle değil mi? Adam yirmi rekat namazı yedi dakikada kılıyor. Kapıya ne yazmış? Maça yetiştirilir. Mesela sekiz buçukta diyelim maç başlıyor, sekizi ilmi geçe yatsı ezanı okunuyor, yatsı, teravih hepsi sekiz buçuğa maça yetiştirilir. Adam kapıya yazı asmış e mesela. E şimdi bu mudur hafiflikten kastedilen yoksa nedir? Şimdi onu açıklayacak yani hafiflikten kastedilen şey nedir? وَيَقُولُ <gülüyor> اَنَسٌ O zaman ehaffe ehaffe salaten değil mi? Niye ehaffe salaten? Sebep Çünkü e, biz daha önce ne demiştik? Bazı kelimeler vardır ki fiilinin amelini yapar. Öyle değil mi? Bazı kelimeler vardır ki fiilinin amelini yapar. Bunlardan bir tanesi de neydi? İsmi değildi. Evet. Ve Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'den daha hafif ve daha tam daha tam kalan kimsenin arkasında namaz kılmadı. Hı. Ovel kubvetu fi o bu konuda kuvvetdir, <gülüyor> delildir, bu ve bunun düşünmek şeyleri de önder. قال الحافظ dedi ki Meseli ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Nebi yolunu yürürse fil icaz inkısatmada ve itmamı tamamlamada la minhu yusteke minhu tatwilun ondan uzatma konusunda şikayetçi olunmaz. Ve taklifu'l madluhu talep edilmiş olan hafifletme huwa يَسْحَبُهُ Yani arkadaş ne Mesela sahibe arkadaşa kullanılıyor. Niye? İki tanesi yan yana olduğundan dolayı değil mi? Arkadaşın sürekli seninle beraber olduğundan dolayı sahibe kelimesi arkadaşa da kullanılmış. O zaman sahibenin aslı lugattaki manası ne? Beraberlik. Tamam mı? يَسْحَبُهُ اِتْمَامُ السَّلَاتِ Yani namazın tamamlanmasının kendisiyle beraber olduğu takfiftir. Bir erday erkanine hükümlere eda edilmiş ve vacibe. ve takhfiful me'mur bihi emr edilen takhfif emrun nisbiyun nisbi bir emirdir. Tamam? Nisbi'dir. Nisbi ne demektir? Manası? Yani mutlak değildir. ha. Yani belli başlı şeylere göre nispetle değişir. Mesela nedir? İla mefaalehu ve vazaba alayhi ve emra Yani peygamberimizin yaptığı emrettiği ve üzerine devam ettiği orandadır. Nispetledir. Tamam? hani e, takfif öyle takfif dedi ki ya takfifin ölçüsü nedir? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hayatında mesela sabah namazını uzatmış mı? O zaman sabah namazına nispetle uzatmak maklup olandır. Tamam? Akşam namazını kısaltmış mı? O zaman akşam namazına nispetle eee kısaltmak olandır. Tamam? Emrun nisbiyun. Lâ ilâhe. Lâ mumine şehvetil yani e, imama uyanların şehvetine bağlı olan bir şey değil. İşte bir grup uzatmayı çok seviyor. Diyelim ki onların isteğine göre uzatacak bir grup çok kısaltıyor. Mesela jedi imamın e, yaptığı gibi istiyor. Yedi dakikada teravih istiyor. Yedi dakikada teravih kılacak değildir. Yani e, şey olması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır. O da nedir? Yani buradan kasıt şu değildir ha. Mesela işte Resulullah sabah namazına 60 ile 100 arasında ayet okurdu. Kast edilen bu değildir. Kast edilen şudur. Burada dâbıt Ölçü Enes'in hadisidir. Enes i̇bn Malik. Ma sallitu khalf imamin kat ahaffu salaten ve la atamma salaten minen sallallahu aleyhi ve Yani hafif olacak ama rükünleri tam yerine getirilmiş tam bir namaz olacak. Tamam? Kast edilen budur. Yani edna kemal dediğimiz hani olmazsa olmaz dediğimizin altına düşmeyecek ve hafif olacak namaz. Yani burada o zaman iki yönlüdür. Bir kısmı şeye bakar Me'muma bakar, öyle mi? Bir kısmı da namazın aslına bakar. Yani me'muma bakan yön nedir? Onların mesela diyelim ki sürekli şey yapmış Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisi örneğin yatsı namazında çok uzun okuyor değil mi? Ama Mu'az'a ne diyor? سَبِّئِ اسْمَ رَبِّكَ لَعْلَى يُخُوا وَالْلَيْلِي يُخُوا diyor mesela. Öyle değil mi? İşin Peygamberimiz kendisi onu yapmıyor ama çünkü Peygamberin namaz kıldırdığı insanların durumuyla Mu'az'ın namaz kıldırdığı insanların durumu birbirinden farklı. Bak aradaki fark nereden anlaşılıyor? Muaz peygamberle namazı kılıyor, üşenmiyor. Kavminin mahallesinden kalkıyor geliyor, peygamberle beraber namazı kılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha oradan kalkıyor gidiyor onlara imamlık yapıyor. Öyle mi? Şayet oradakilerin de imanı bu kadar yüksek olmuş olsaydı, onlar da Muaz gibi hayra rağbet eder, oradan kalkar gelir direkt peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılarlardı. Öyle değil mi? Demek senle onlar bir değilsin. Yani sen bunu kaldırmaya müsaitsin ama e Muaz kimden gördüğünü uyguluyor adamlara? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğünü kendi kavmine uyguluyor. Ama Peygamberimiz diyor, olmaz. Sen onlara sebbih isme rabbikeyi oku. Yani onların gücünün kaldıracağını oku. Demek ki asıl olan, me'mumun halidir. Ama nereye kadar? Mutlak değil, bir yere kadar. Yani namazın olmazsa olmazının altına düşmeyene kadar. Hafif olacak ve etem olacak. Tumanineleri yapacaksın, rükünleri tamamlayacaksın. Ama bunu hafif bir şekilde yapacaksın. Anlatabildim inşallah, anlatmak istediğimi inşallah. Kalan bazı bilim adamları bazı alimler diyor ki, ve meğer taqfītı manası, alıqtsıarı qısaltmadır, elə elnəl kəmali, kəmən el alpna qısaltmadır. Mən təsbih təsbihleri və səir edən salatı, namazın diərcüzlerini el al kəməl Ne demek yani el nəl Şimdi normalde mesela diyelim ki. Ee Hani namazın bir kemal derecesi var. Değil mi? Mesela sen namazın bütün farzlarını, bütün rükünlerini, vaciplerini yerine getirirsen namazın sahih olur. Öyle midir? Bütün sünnetlerini yerine getirmeye başlarsan namazın artık sadece sahih olmakla kalmaz, bu defa kemale doğru gitmeye başlar. Yani ecir üzerine ecir katarsın değil mi? İşte bu kemalin bir a'lası vardır, bir de ednası vardır. Ednası nedir? En altı, kemalin en altı. Peygamberden varit olanın en azını yapmaktır değil mi? E'lâsı nedir? Peygamberden varit olanın en çoğunu yapmaktır. Doğru mudur? Mesela örnek verelim anlaşılsın. Edna <gülüyor> Kemal ile şey meselesi. Misal diyelim ki biz gece namazına kalktık. Örnek e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılmış değil mi? Abdestimizi aldık. Bütün e, rükunları yerine getirdik. Sadece rükunları yerine getirdik. Vacipleri yerine getirdik. Namazımızı bitirdik. Namazımız ne oldu? sayh bir namaz oldu. Değil mi? E diyelim ki peki biz bu namazın içerisinde biraz da uzattık. Yani mesela kıraati biraz da Fatiha'nın üstüne biraz daha mesela uzun e, tuttuk. Şimdi ne olmuş oldu? Edna kemal oldu. Öyle mi? Bir de Resulullah gibi yaptığımızı düşünün. Yani Bakara'yı okuduk, sonra Nisa'yı okuduk, sonra Ali İmran'ı okuduk mesela. Şimdi ne oldu? Eala kemal oldu. Çünkü Peygamberimizden varit olan en üstü nedir? Peygamberden varit olan en üstü budur. Tamam? Yani bazı alimler demişler, ha. bak ne diyor? وَقَالَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ İttifak değil yani. Bu bazı alimler bu takfif meselesinin ölçüsünü açıklamaya çalışırken demişler ki takfifin ölçüsü nedir? اَدْنَا Kemal olacak. Yani peygamberden varid olanın en azı olacak. Peki bu normalde şey midir? Ee, doğru mudur? Normalde doğru sahih olan bir görüş değildir. Takfifin ölçüsü namazın aslını bozmadığı müddetçe arkada duranların halini gözetmekle olur. Tamam? İnşallah adının kemali bir tesbihi rükû'ü ve ve ve o üç etmesidir. Yani defa söylemesidir. Değil mi? Ve ila esarul ma'mûmun olan kimseler <gülüyor> tercih ettikleri her zaman et tadvi ile uzunu ba'duhum bir daha okuyalım. Wa idha asra'a'l ma'mumuna ma'mumun, ay kimseler tercih ettiği zaman ettad bi'le uzunlu. Wa idha asra'a'l ma'mumuna ettatwila, tamam. Ma'mum olanlar uzatmayı tercih ettikleri zaman. Tamam? Tut ile tatwila arasındaki fark nedir? Bak, tul uzunluktur. Tatwil uzatmaktır. Değil mi? İkisinin arasındaki fark. Evet. Wa adaduhum yanhasiru ve onların sayıları da belli bir sayıysa değil mi? Hani sayılı bir sayıysa bi <gülüyor> haythu yekunu ra'yun fi talabittatwil wahiden. Şöyle ki bi haythu yekunu ra'yun onların görüşü olur fi <gülüyor> talabittatwili uzatma e, talebinde wahiden tek görüş olur. Fe la bese en yutwila al namazı uzatmasında o zaman bir beis yoktur. Yani namaz diyelim ki burada 2 4 6 8 10 20 kişi namaz kılıyoruz mesela. Misal biz namazımızı kılarken hepiniz ortak olarak ittifak ettiniz, dediniz ki biz namazımızı uzatalım. Burada bir beis yok çünkü görüş bir olduğu için herkes namazın uzamasını istediğinden dolayı namazımızı uzatabiliriz. Evet. <gülüyor> ha, dün söylediğimiz şeye geldik değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye uzatmayı nehyetmiş? Mutlak olarak değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye uzatmayı nehyetmiş, namazı uzatmayı? Mutlak olarak değil, belli bir illetten ötürü nehyetmiş. Ne demiş? le mu لَمُنَفِّرِينَ ''Sizden nefret ettiğin.'' اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَا ''Sen fettan mısın, fitneye düşürücü müsün?'' demiş. O zaman fitne ortadan kalkar. Nefret ettirme ortadan kalkar. Yani me'mum olanların rağbeti hayra çok fazla olursa o zaman bu illet ne olmuştur, ortadan kalkmıştır. İmam da bunu uzatabilir. Tamam bir Imam ne anladın sen bu okuduğun paragraftan tam anladığını söyle Türkçe? Düzeltelim. Anlaşılmadı mı? Yok. Bak İbn-i Dakikul İd kimdi? Dün, dün mü konuşmuştuk İbn-i Dakikul İd'in kim olduğunu? Demiştim değil mi? Umdetul Ahkam diye bir kitap var. Umdetul Ahkam kitabı kimindi? Tamam. Umdetul Ahkam kitabı ne anlatıyor? Bukhari ve Müslim'de fıkha mutaallik olan hadisleri bir araya toplamış yaklaşık 500 tane hadis değil mi? Bunun üzerine birçok şerh yazılmış. Ee, İslam tarihinde, bunların içerisinde en muhkem olanı, en kaliteli ve en zor olanı, en ağır olanı İbn-i Dakîkul İd'in. İbn-i Dakîkul İd, İslam ile aynı dönemde yaşıyor. İbn-i Dakîkul yazmış olduğu İhkâmul Ahkam kitabıdır. Niye? Çünkü bu kitapta usulle fıkı birbirine bağlıyor. Yani usul fıkıhtaki kaidelerle fıkhın fer'î meselelerini birbirine bağlıyor yani çok da ağır bir kitap. Böyle kendi kendine anlaşılabilecek bir kitap zaten mümkün değil. Yani mutlaka böyle ilimde çok ciddi mütemekkin olan bir aliminle beraber okunması gereken. Ve bir kitap ona haşiye yazanlar ondan daha ağır. Eee yani Onlar da ilimde çok mütemekkin ince meseleleri inceleyen insanlar. Bu kitabın sahibi, meşhur olan kitabın sahibi demiş ki bak. La yazidul kavlül fuqaha'i. Fıkhelerin sözü. لا يزيد في امام في الركوع والسجود على ثلاث demek ki bazı fakihler demişler ki imam rükuda ve secdede üç tane'den fazla tesbih yapmaz. Böyle bir söz söylemişler diyor. لا يخالف ما ورد عن النبي انه كان على ذلك. Bu peki şimdi fakih bunu söyledi ya sen de diyelim hadis kitabını okuyorsun. Bakıyorsun ki peygamber 3 kereden fazla söylemiş. Ne üç, ne beş, ne yedi, ne dokuz, ne on, ne on beş yani sahabe diyor artık ben korktum kafamı kaldırdım. Hani dedim bir bakayım Peygamber aleyhisselatü bir şey mi oldu? O kadar uzun secdede kalmış öyle mi? Bir taraftan bunu okuyorsun değil mi? Bir taraftan fıkıh kitabında diyor ki bazı fakihler dedi ki imam müşkelenin fazlasını arttırmaz. Diyor ki imamlar için söyledikleri bu söz peygamberden varit olan o hadislerle çelişmez. Niye? lأن رغبه الصحابتي çünkü sahabenin ragbeti fil hayri hayırda taktedi gerektiriyor ella yakune zalike peygamberin bu yaptığının uzatma olmamasını gerektiriyor. Tamam? Şimdi anlaşıldı. Yani diyor burada şunu anlatıyor bize. Diyor hani sahabe peygamberimizin o yaptığını uzatma olarak görmeyebiliyordu çünkü onlar da hayrı çok istediği, secdede Allah'a hamd edip onu övüp ona dua ettikleri için Belki peygamberin bu yaptıklarından hoşnut bile oluyorlardı, öyle mi? Çünkü biz ne dedik bak, imamette asıl olan nedir? Asıl kaide, me'mumun halidir, öyle değil mi? Peygambere uyanlar bunu uzatma olarak görmüyorlardı. Ama fakihlerin kendi döneminde bu fetvayı verdikleri adamlar bunu uzatma olarak görüyorlar. Daha ziyade kimin e, kavmine benziyorlar? Peygamberin namaz kıldırdıklarına değil, Muaz'ın namaz kıldırdıklarına benziyorlar, öyle mi? Nefret, fitneye düşürme korkusu tekrardan vaki olduğu için Alimler demişler ki üçten fazla artırma. Bu belki şöyle doğru olmayabilir. Yani şu yön, söyledikleri belki da ama bir yönle sayı olmayabilir. Bir sayı koymaları belki güzel değil. Değil mi? Yani üçten fazla söyle. Belki benim arkamda namaz kılan insanlar üçten fazlasını istiyorlar. Öyle değil mi? Onun için sayı koyma. Belki ne derler? Arkadakilerin nefret etmeyeceği oranın üzerine çıkarmaması. Gereklidir demiş olsalardı daha uygun olan bir ibare olmuş olurdu. Evet. Kardeş Şeyhul İslam İbn-i Teymiyye dedi ki Leyselabuh Onun için Leyselabuh en yezide ala kadril meşrui Meşru olan kadrin üzerine onu arttırması Gidebilir Şimdi burada duralım Şurada bir işaret koyalım inşallah Burada duralım dur. Şurada duralım Şimdi normalde bu tesbihlerle alakalı sünnette varit olan şey nedir? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belli bir adetle yaptığına dair sünnete varit olan bir hadis var mıdır? Yok. Açık, sarih bir hadis yoktur. Çünkü şöyle normaldezden tesbihlerin bizzat kendisi daha önce ne demiştik eli mehli arasında ihtilaflıdır. Öyle değil mi? Hanbeli mezhebine göre tesbih yapmak neydi? Vacipti. Öyle mi? Yani ama cumhur ulemaya göre sünnetti. Peki Hanbeliler'in vacip dediği şey ne demekti? Yani sen onu amden terk edersen namazını bozarsın. Sehven terk edersen ise ne yaparsın? Sehiv secdesiyle onu tekrardan tedarik edebilirsin. Ama cumhur ulema ne demişti? Cumhur ulema demişti ki bunların vücubiyetini gerektiren çok kuvvetli deliller yoktur. Ondan dolayı bunlar sünnettir. Tamam. Bunu sünnet olduğunu öğrendik. Öğrendik. Peki sünnet olan Peygamber Vesselam'ın nasıl yaptığıdır? İşte Peygamberimiz üç kere beş kere, sadece şunu biliyoruz. Enes diyor ki ve başka sahabeler biz şu genç kadar Peygamber'e namazı benzeyen bir insanın arkasında namaz kılmadık. O rükuda ve secdede on defa tesbih yapardı. Kimi kastediyorlar? Ömer İbn-i Değil mi? Ömer İbn-i Abdülaziz. Ömer İbn-i Abdülaziz kimdir? Emevi halifelerinden bir halifedir. Hilafet saltanata dönüştükten sonra İslam alimlerinin neredeyse 5. Raşid Halife dediği bir insandır. Öyle değil mi? Çünkü Ömer i̇bn Abdülaziz tekrardan o saltanatı bozmuş, asli hilafetine döndürmüş, tekrar Tevhidin ve Sünnetin yayıldığı işte e, halifelik yani sultanlıktan ziyade halifelik müessesesinin icra edildiği bir hale döndermiş. Bu o zaman genç tabii sahabenin. Çünkü sahabenin işte Enes en uzun yaşayanlardan bir tanesi öyle değil mi? Allah'ın en uzun yaşayan Amr İbn-i olması lazım. Ama Hz. Enes de çünkü Peygamberimiz ona öyle dua ediyor ya çok mal ve uzun ömür yani çok evlat mal ve uzun ömür vermesi için Allah'tan dua ediyor. Enes en uzun yaşayanlarda. Enes ibn Malik. Enes ibn Malik kim? Daha on yaşındayken Peygamberimiz Medine'ye hicret ediyor, annesi elinden tutup Getirip peygambere diyor al bu senindir o da peygamberin hizmetçisi olarak ona hizmet ediyor sürekli. Ha burada sanki ne var işte demek ki peygambere ruhkusuz secdesine en çok benzeyen genç bu. Bu da on defa tesbih yapıyor o zaman peygamber genel itibariyle on defa tesbih yapardı ama biz biliyoruz ki peygamberimiz sadece secdede tesbih yapmıyordu ki. Hani kaç defa tesbihi yaptığını anlayabileceğimiz bir durum değil, değil mi? Tesbihin dışında yani bilinen Subhanarabbiyal Ala ve Subhanarabbiyal Azim'in dışında peygamber Resulü's-s.a.v.'ın yaptığı zikir ve dua içerikli sözler var, değil mi? Mesela ne gibi kuddusun, Rabbul Melâiketi ve rûh gibi başka ha gibi mesela bunun dışında bir de peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendi ashabına sürekli neyi söylüyor? Kendi ashabına söylüyor: "Emme fi's-sucud feştehidû" فِي الدُّٰى فَقَ مِنُنْ لَنِيُسْتَجَابَ لَكُمْ Secdede duaya ne yapın? Duaya da iştihad edin çünkü sizin için icabet edilmesi umulur. Yani demek ki biz buradan anlıyoruz ki bir kadir seçmek değil. Yani peygamberimiz bütün namazı uzun olduğu gibi secdesi de rukusu da neydi? Secdesi de rukusu da aynı zamanda uzundu. Ondan dolayı bu halden hale durumdan duruma göre değişir. Yani belli bir sayı ile sayılamak da Doğru değildir çünkü peygamber sadece tesbih yapmıyor. Tesbih de yapıyor, zikir de yapıyor, dua da e, ediyor. Dua içerikli, sena içerikli şeyler de yapıyor. Kendisi bizzat dua da ediyor e Allah Azze ve Celle. Onun için öyle şu kadarı duaydı, bu kadarı zikirdi, bu kadarı sadece tesbih yani. Subhanallah tesbihten kastı mı o? Yoksa tesbih zikri de kapsar, zikir tesbihi de kapsar. Subhanallah bela alayı kastediyorum. E sadece buydu bunu diyemeyiz. Öyle değil mi? Çünkü bu belli değildir. Evet. Sadece dediğim hadis yani sünenlerde varit olan Enes'in hadisi dışında. Burada duralım. Burada duralım inşallah. Daha sonra devam eder. Sorusu olan var mıdır? Sorusu olan? Yok. Bak. davana elhamdülillah Rabbi'l